Evet, biraz önce 31. sure, Dokman suresini bitirmiştik, şimdi 32. sure, Secde suresinden inşallah devam edelim. Öncelikle bilgi vereyim Secde suresi ile ilgili. E, secde suresi e, 30 ayet, adını 15. ayette geçen kelimeden almıştır ve Mekke'de nazil olmuş bir suredir.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 O senden önce hiç, kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için doğru yolu bulalar diye Rabbin tarafından gönderilen hak kitaptır. Gökleri yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan sonra arşa istiva eden Allah'tır. Ondan başka ne bir dost ne de bir şefaatçınız vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız? Allah gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün işler sizin saya geldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde onun nezdine çıkar. Evet, evet, ayeti başlanalım inşallah. 5. Allah gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler sizin saya geldiklerinize göre Bin yıl tutan bir günde onun nezdine çıkar. İşte görünmeyeni de görüleni de bilen mutlak halife merhamet sahibi odur. O Allah ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun zürriyetini dayanıksız bir soyun, suyun özünden türütmüştür. Sonra onu tamamlayıp şekillendirmiş ona kendi ruhundan üflemiştir. ve sizin için kulaklar, gözler, kalpler yaratmıştır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Toprağın içinde kaybolduğumuz zaman gerçekten o vakit biz mi yeniden yaratılacağız derler. Doğrusu onlar raflerine kavuşmayı inkar etmektedirler de, de ki: Size vekil kılınan, bu konuda görevlendirilen ölümmediği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. O günahkarların Rableri huzurunda başlarını öne yiyecekleri Rabbimiz gördük duyduk şimdi bizi dünyaya geri gönder de iyi işler yapalım artık kesin olarak inandık diyecekleri zamanı bir görsem. Biz dilesek elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım diye benden kesin söz çıkmıştır. O gün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 Onlar için yaptıklarına karşılık olarak varıp kalacakları yer cennet konakları vardır. Yoldan çıkanlar ise onların varacakları yer ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde geri çevrilirler ve kendilerine "Yalandır deyip durdunuz, cehennem azabını tadın." denilir. En büyük azaptan önce onları mutlaka en yakın azaptan tattıracağız.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 Hala kulak vermezler mi? Kupkuru yerlere suyu ulaştırdığımızı, onunla gerek hayvanların, gerekse kendilerinin yiye geldikleri ekini çıkarmakta olduğumuzu da görmediler mi? Hala da görmeyecekler mi? Eğer doğru söylüyorsanız, bu fetih ve hüküm günü hani ne zaman derler? De ki, fetih ve hüküm gününde inkarcılar, o gün ettikleri imvanları onlara fayda vermeyecek. Ve, ve kendilerini mühletle tanımayacaktır Artık sen onları bana bırak ve bekle. Zaten onlar da beklemektedir. Evet, Sadık Allah'a